ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اي evet, değerli kardeşlerim İmam Ebu Zekeriya Nevevi Riyadu Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız adab bahsine edeb bahsine geçmiştik. Geçen hafta bâbu istihbâbi takdîmil yemîn fî kulli mâ huve min bâbi'l-tekrîm Güzel olan, temiz olan şeylerde sağ eli kullanmanın müstehap olduğu, sünnet olduğu bölümünü okumuştuk. Bununla ilgili olan hadisleri zikretmiştik. Misvak meselesine değinmiştik hatırlarsanız. Misvakla ilgili olarak ilim ehlinin şu görüşünü tercih etmiştik. Eğer dişi temizlemek amacıyla misvağı kullanıyorsak temizlik amacıyla misvağı sol elle kullanmanın daha uygun olacağını ancak ta'abbut niyetiyle, ibadet niyetiyle mesela gece yatmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığından dolayı misvak kullanarak yatmak istersek o zaman da sağ elemizle kullanmamızın uygun olacağını söylemiştik. Bu görüşün birçok ilim ehli tarafından tercih edildiğini söylemiştik. Saat meselesine değinmemiştik. Onu değinmek istiyorduk. Ama unutturulduk. İlim ehli saat konusuna da değinmiş. Yani saat sağ ele takılmalı, sol ele takılmalı? Bir grup ilim ehli diyor ki sağ ele takılmalı. Çünkü Bugün kafirler bu saati genelde sol ele takıyorlar. Onlara benzememekle emrolunduğumuz gibi onlara muhalefet etmekle de emrolunduk. Bu sebeple sağ ele takılmasının daha doğru olacağını, daha uygun olacağını, sünnete daha yakın olacağını söylüyorlar. Ve o şekilde de beyan ediyorlar. Bazı ilim ehli de şöyle bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki, Hadislerde hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle alırdı, sağ eliyle verirdi ve sağ eliyle bir şey yapardı. Diyorlar ki yani saati e, sol ele takmak daha uygun olacak. Çünkü sağ elini ne alıyorsun, sağ elinle ne yapıyorsun? Giyiyorsun. Çünkü hadislerde hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbiseyi giyerken de önce ne yapılmasını emrediyordu? Sağ ile e, sağ e, tarafından giyilmesini, sağ elin sağ e, tarafın giyilmesini emrediyordu. O sebeple sağ elle alınıp sol ele giydirileceği görüşünde olan ilim ehli de var. Ancak gönlün yattığı, yani bugün de görüyorsunuz birçok fıska ehli, ehli, Avrupa'dan gelen kafirler, orada yaşayanlar bunu sol ellerine takıyorlar. Herhalde sağ ele takmak daha da uygun olacaktır. Bugünkü bölüm, bölümümüz kitabu ı Adab-ı Ta'am. Yemek adabı. İlk başlığımız Bab tes Babu tesmiyeti Fi ve Velhamdi fi ahirihi Yemeğe başlarken Bismillah diyerek Başlamak, Besmele ile başlamak Allah'ın adını anarak başlamak Yemeğin sonunda da hamd etmek Allah'a hamd etmek İlk hadis Ömer bin Ebi Seleme Radiyallahu diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve Allah bizleri hadisin bu bölümünü zikretmiş. Diyor ki Omar bin Ebi Selem'e Kale kale e, li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semmillah ve kul bi yeminik Bismillah de Sağ eline Ve kul mimma yelik Ve önünden ye. Ancak hadisin ilk tarafında Bize e, bu sahabe çocuk olduğunu anlatıyor. Diyor ki Kuntu <gülüyor> في <fî> حجر sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde, eğitiminde e, yetişen bir küçük çocuktum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girip çıkardı. Onun ahlakını, onun edebini, onun talimini alan bir sahabeydi. Diyor ki: vakanet yedi tatishu fi's sahfati." Elim diyor, tabakta, tepside ne yapardı? Sağa sola giderdi. Yani bir önünden yiyor, bir karşısındakinin önünden yiyor, bir sağından yiyor, bir solundan yiyor. Küçük çocuk. Bilmiyor da. Diyor ki, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buna binaen bana dedi ki, Ya gulam! Ey çocuk! Ey evlat! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde, taliminde bu çok var arkadaşlar. Yani, eee... Sürekli çocuklara dahi ne yapıyor? Emri bil mağruhta bulunuyor. Nehyanil münkerde bulunuyor. Eğitimde bulunuyor. Terbiye'de bulunuyor. Çocuktur. Daha sonra öğrenir. İleride öğrenir. Büyüsün bakalım demiyor. Aleyhisselatü Vesselam. Ee, i̇şte Abdullah bin Mesud ile olan e, hadisesini biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Abdullah bin Mesud da küçük olmasına rağmen. E, namazdayken sol tarafına durunca e, İbni Abbas e, Abdullah İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu namazda sol tarafından alıp ne yapıyor? Sağ tarafına çekiyor. Abdullah Abdullah bin Abbas radıyallahu anh ne yapıyor? Sürekli geri duruyor. Namaz bittikten sonra aleyhissalatü vesselam ne diyor? Niye diyor geri kaçıyorsun? Rivayette değil mi? Müsned Ahmet'te gelen rivayette. Abdullah ibn Abbas da diyor ki radıyallahu anh Nasıl olur da diyor sen Resulullahsın, senin yanında nasıl önüne geçerim, senin... Hizanda bulunurum, dururum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyor. Allahum allimhu el kitab. Bir rivayette Allahümme allimhu el kitabe vel hikme. Allahümme sen buna e, kitabı öğret, tevhili öğret, hikmeti öğret diye dua ediyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam ayırt etmiyor. Küçük, büyük, yaşlı, kadın değil mi? Sürekli emri bir mağruf. Hayra davet ediyor. Çünkü Allah-u Teala ona bunu buyuruyor. Bu benim dost oraya Fettabiu, Ona tabi olun onun dışındaki yollara uymayın, Emir uyarınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o doğru yola, o cennete giden yola davet ediyor sürekli. Bizler de bu şekilde olmalıyız arkadaşlar. İlk davet edeceğimiz yer, bizim sorumluluğumuz, alanımız, sorumluluk alanımız içinde olan evimiz olmalı. Yani bugün tam tersini yaşıyoruz maalesef. Ee, dışarıda emri bir mağruf yapan, dışarıda münker gördüğü zaman onu inkar eden, birçok, birçoğumuz evimizde ne yapıyoruz? Münkerlere göz yumabiliyoruz. Emri bil maruf yapabileceğimiz yerlere gittiğimiz zaman, anamızın, babamızın, kardeşimizin, akrabamızın evine orada sükut edebiliyoruz. Halbuki dışarıdaki insana yapmamızdan daha evla akrabamızın evine gittiğimiz zaman, kendi evimizde bulunduğumuz zaman emri bil maruf nehyenli münker yapmamız. Küçümsemeyeceğiz. Yani bu yemektir. Bu küçük bir husustur. Namazda öyle de dursun küçük çocuk demeyeceğiz. Ne yapacağız? Sürekli uyaracağız. Ve şunu da bileceğiz ki böyle olduğumuz sürece sevenlerimiz az olacak. Bizim Türkçede de var biliyorsunuz. Doğru söyleyene ne, ne yaparlar? Dokuz köyden kovarlar. E, ama e, bu bizim neyimiz olacak? E, gayemiz olacak, hedefimiz olacak. Bu hadisle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğa diyor ki Ebi e, Önce Bismillah de diyor. Millah Allah'ın adını an diyor. Okul bir yeminik. Sonra sağ elinle. Sol elini kullanma. Okul mimma yelik. Önünden ye diyor. İlim diyor ki Esmele ile başlanılmalı yemeğe. Esmelenin terk edilmemesi gerekiyor. Aynı şekilde sağ elle yemeğin sağ elle yenilmesi gerekiyor. Ve eğer diyorlar ki sünnet olan da budur zaten. Yemeğin ortadan bir kaptan yenilmesi. Eğer ortadan bir kaptan yeniyorsa, bir siniden yeniyorsa yemek orada insanın eftar olan, sünnet olan nedir? Önünden yemesi. Ancak diyorlar ki yemek çeşit çeşitse yani diyelim ki bir yemek konuldu önünüze. Karışık bir kebap konuldu. Tavuk var, kuzu pirzola var, Adana var, Urfa var domates var, patlıcan var. E sizin önünüze gelen tavuk. Ama siz tavuk yemiyorsunuz, kuzu yiyorsunuz o tepsinin öbür tarafında. E, ne yapabilirsiniz? Yemek çeşitli bir yemek olduğu için o tepsinin öbür tarafından ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz ilimini. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken yemeğin içinden ne yapardı? Kabağı sevdiği için seçerdi. Ama yemek tek bir çeşitse oraya pilav konuldu ve üstüne de tavuk konuldu. Burada adab olan, sünnet olan nedir? Önünüzden e, yemenizdir. Ee, görüyorsunuz. Yani ilim insana neler öğretiyor. Yemek yerken bile yani tavuğu sevmiyorsanız, pirzolayı seviyorsanız, tepsinin öbür ucundaysa, öbür tarafındaysa onu ye ye yeme konusunda nasıl yiyeceğiniz dahi, ne zaman ve ne hallerde yiyeceğiniz dahi öğretiyor. Evet. İkinci hadise geçelim. <gülüyor> Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, قال سمعت Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله 'inda دخوله وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ لَا مَب۪يْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءُ Bu çok önemli bu hadis arkadaşlar. Bizim bize gaybi alemi anlatan, böyle müşahede etmediğimiz, görmediğimiz ama gerçek manada yaşanan, evimizin içinde yaşanan, bizimle birlikte var olan ancak varlığını pek hissetmediğimiz düşmanımız. Şeytanın bize karşı yaklaşımı, tavrı nasıl? Bunu beyan ediyor bu hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden birisi evine girdiği zaman ve Allahu Teala'yı andığı zaman ve yemek yerken aynı şekilde Allah'ı andığı zaman şeytan ashabına, avanesine, yanında olanlara der ki: "La mabit lakum ve la aşa. Bu evde size arkadaşlarınız yok şeytan. Bir gecelemek yok yani burada kalamazsınız. Burasını pansiyon edinemezsiniz. Burada yatacak yer yok. Vela aşağı. Yemeğe de ortak olamazsınız. Yemeğe de ne yapamazsınız? Katılamazsınız. Niye? Çünkü o evde o eve girilirken ne oldu? Allah'ın adı anıldı. Ve aynı şekilde yemeğe başlanırken Allah'ın adı anıldı. Nedir allah Teala'nın adının anılması? Ebu Davud rivayet ediyor. sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere eve girerken şöyle söylememizi beyan ediyor. Şöyle söylememizi emrediyor. Diyor ki biriniz eve girecek şu şekilde. Bismillah ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla ne yapıyoruz? Giriyoruz. Bismillahi haracına. Allah'ın adıyla çıkıyoruz. Ve ala Allah Rabbina tevekkelnâ. Ve Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ediyoruz. Ona güveniyoruz. Allahumme inni es'eluke ve hayral mahrac. Allah'ım ben sana bu girişin en hayırlısını, eve girerken bu girişin, bu fiilin hayırlı olanını soruyorum. Her şeyiyle. Eve girdiğin zaman hanımınla güzel geçinmekten tut da, ev halkıyla güzel geçinmekten tut da, onları itaate Allah'a itaat emretmekten tut da Allah'tan ne yapıyorsun? Yardım istiyorsun. ne diyorsun? Allahümme enni eserüke hayral makraj. Ve senden güzel bir çıkış istiyorum. Bu evden çıkarken ne, ne, neyi arzuluyorum, Ne istiyorum? Güzel bir şekilde çıkmayı istiyorum diyorsun. Yani evine girdiğin zaman bu dağı okuduğunda yemeğe başlarken Bismillah dediğinde bil ki şeytan orada hazır olan, orada bulunan şeytan ve aveneleri, yardımcıları şunu söylüyorlar diyorlar ki bu evde artık bizim için ne yok? Gecelemek. Yok burada gecelemeyelim. Buradan çıkalım, buradan ayrılalım. وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَ اِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيدِ Ancak diyor sizden birisi evine gelirdi. Allah'ı zikretmezse, Allah'ı anmazsa şeytan der ki diyor اَدْرَكْتُمُ <gülüyor> mebit, Bu gece burada ne yapın Kalın. Burada etalım. Burada ne yapalım? At koşturalım tabiri caizse. Artık o evdesin şeyi seyredin. Şerri, kavgayı, gürültüyü, münkeri seyredin. Bugün de zaten maalesef evlerin halini görüyorsunuz. İnsanlar yani gece olduğu zaman, güneş battığı zaman bakıyorsunuz ki televizyonlar açılıyor, filmler seyrediliyor. Değil mi? Namazlar camiye gidilmeden evde kılınıyor. O gece insanlar Kur'an okumuyor, Allah'ı anmıyor. Hiçbir şey yok yani. Tamamen ziyan zayi edilen bir vakit. Ve kimlerle beraber geçirilen bir vakit? Şeytanlarla geçirilen bir vakit. <gülüyor> ve izâ lem yedhkurillâhe teâlâ ta indi ta'amihi, qâle vel aşağı. Eğer ev e halkı bir de yeme yemeğe oturduğunda esmere çekmiyorsa, Bismillah demiyorsa, Allah'ı anmıyorsa, şeytan diyor ki, akşam yemeğini de neredeyiz? Buradayız. Ve inanın, biz görmesek de, as sonra rivayetlerde de gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanın Eline dahi müdahale ediyor. O yemekten şeytan ne yapıyor arkadaşlar? Yiyor. Ve şeytanın arkadaşları da yiyor sizlerle birlikte. O sofrada kimler var arkadaşlar? Şeytan ve şeytanın ayneleri var. Onlar sizlerle ne yapıyorlar? Bu yemeğe beraber ortak oluyorlar. Bu rivayeti e, İmam-ı Müslim sayhinde ne yapmakta rivayet etmekte. Eve giriş duasını ezberleyelim arkadaşlar. Yani bunu okumamız sünnettir. Aynı şekilde evden çıkış duası. Evden çıkarken ne diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah. Tevekkeltu alallah. Diğer dua hangisi? Allahümme. inni a'udu bike en adille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev echale ev yücele Yani Kapıdan çıkarken ne yapacaksın? Buraları okuyacaksın. Hatırlarsanız geçen hafta söylemiştik. Yani takva tariflerini yaparken birçok tarifler zikrettik. Bunlardan bir tanesi de neydi? Dikenli olan, çalı olan e, yolda ne yapman? Elbiseni kaldırarak pür dikkat yürümen. Sen evden bu şekilde çıktığın zaman bir kere ne yapıyorsun zaten? Kendini uyarıyorsun. Ben Allah'ın izniyle çıkıyorum. Değil mi? Allah'a tevekkül ederek çıkıyorum. Ona güvenerek çıkıyorum diyerek. O günün içinde Allahu Teala Teala'yı anarak, zikirler çekerek ne yapıyorsun? Eve döndüğünde aynı şekilde zikirlen giriyorsun. Ve bu şekilde Allah'ın izniyle takvalı olmana yardımcı olacak hususları yapmış oluyorsun. Ama öbür türlü paldır küldür çıktığın zaman ayakkabının sol ayağıyla giyerek gömleğini şeyini e montunu dışarıda giyerek paldır küldür kendini dışarı attığın, Allah'ın adını anmadığın bir gün nasıl geçer? Ondan sonra eve gelişin, ondan sonra ev, evinin içindeki o gün, değil mi? İnsanlık bugün evinde huzur arıyor. Yani aile terapileri deniyor, evlilik terapileri deniyor. Ama herkes somut şeylere işaret ediyor. Bunlardan önce yapılması gereken ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşad ettiği, bizlere öğrettiği hususlar var. Şeytanın bizlerle beraber olmasını istemiyorsak, ailemizin içinde bizlerle beraber aynı sofrada yemek yemesini istemiyorsak, aynı ortamda bizlerle beraber uyumasını istemiyorsak ne yapacağız? Bu uyarılara dikkat edeceğiz. Dördüncü hadis. Hudeyfe radıyallahu anhu قال: "Kunnâ izâ hadernâ ma'a Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem ta'âmen lem neda' eydinâ hattâ yebda' Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem feyadâ yedeh." Diyor ki Hudeyfe biliyorsunuz ashab Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin hakkını iyi bilen, onu hakkıyla saygı duyan kimselerdi. Onun yanında edepsizlikten haya ederlerdi, utanırlardı. Değil mi? Çünkü Allah Teala onları bu şekilde eğitti, terbiye etti. Gel Evinin önünde seslerini yükseltmemeleri gerektiğini, değil mi? Ondan sonra ona kendi aralarında birbirlerine seslendikleri gibi seslenmemeleri gerektiğini. allah Teala bunları hep Kur'an-ı Kerim'de sahabeye öğretti, ashabı öğretti. Hatta Amr e, ibn Khattab döneminde, halifeliği döneminde, Medine'de bakıyor ki Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde iki tane kimse yüksek sesle konuşuyorlar. Caminin içinde bağırarak konuşuyorlar. Gönderiyor. Bir zatı. Diyor ki şu iki kişiyi abın bana getirin. Getiriyorlar. Diyor ki siz kimsiniz? Yahut da nerelisiniz? Ravi şek ediyor Bu soruyu soruyor. Neredensiniz? Diyorlar ki biz Taif'teniz. Taif biliyorsunuz. Mekke'ye daha yakın. Mekke 50 km, 60 km yakınlıkta bir şehir. Medine'ye uzak. Diyor ki şayet diyor burada olsaydınız sizi ne yapacaktım? Sofayla dövecektim, kırbaçlayacaktım. Resulullah'ın mescidinde sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Yani bir edep, saygı var. Şimdi biz o saygıyı nasıl yapacağız arkadaşlar? O saygıyı sünnetlere uyarak, tabi olarak, onları ihya ederek değil mi? Onun adı anıldığı zaman ona salavat getirerek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ona bağlılık bu şekilde olur. Ashab diyor ki, onunla beraber sofraya oturduğumuzda, yemek yemek istediğimizde o elini koymadan ne yapmazdık biz? Yemeğe el uzatmazdık. Diyor ki, bir defasında yemeğe oturduk. فَجَأَتْ جَارِيَتُنْ كَاَنَّهَا tutfa Küçük bir kız çocuğu geldi. Sanki arkadan yani Koştura koştura böyle geliyor çocuk. Küçük kız çocuğu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi. Biliyorsunuz rivayetlerde okumuştuk hatırlarsanız. Medine'den kız çocukları elinden tutardı diyor. Onu ne yaparlardı? Götürürlerdi. Elinden tutuyorlar aleyhissalâtu vesselâmı götürüyorlar. Orada onlarla ne yapıyor? Oynuyor. Böyle bir tevazu var. Bu küçük kız çocuğu geliyor yemeğe. Koştura koştura böyle. Evet. Küçük kız elini ne yapıyor? Besmele çekmeden, Allah'ın adını anmadan yemeğe uzatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt olaya müdahale edip kızın elinden tutuyor. Diyor ki Huzeyfe şimdi olayı bağlayacak. Aynı olay bir Arabi ile de gerçekleşiyor. Bedevi bir adam. Çölden gelmiş. Çölden gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş diyor ki sanki diyor böyle ki anneme yudfa böyle koştura koştura arkadan sanki böyle koşturuyorlar. Kontrolsüz bir şekilde giriyor. Bir de bakıyor sofra hazır. Fa akhadha bi yadihi feqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne şeytan yastahillu at'ama an la yuzkar ismu Allah taala alayh. Aleyhisselam Arab'in elinden de tutuyor. Diyor ki Şeytan diyor, Allah'ın adının anılmadığı yemeğini ne yapmak ister? Girmek ister, müdahale etmek ister, o da yemek ister. Yani şeytanlar yemek yiyor arkadaşlar. Sizin yediğiniz yemeği yiyor. ''Ve innehu ce'a bihâ zihil cariyeti li yestehille Diyor ki, bu küçük kızı diyor, buraya getiren kimdi? Şeytandı. Yani o küçük kızı oraya getiren, ona fısıldayan, onu oraya koşturan kim? Şeytan niçin bunu istiyor? Şeytan da ne yapmak istiyor orada? Yemek yemek istiyor. Ne diyor ki Aleyhisselam? Fa akhaztu bi Ama ben diyor, ne yaptım? Kızın elini tuttum. Kızın eli aracılığıyla şeytana engel oldum. Ne diyor ki feca bi hada al-arabi li bihi. Bu a Arabi olan adamı, bu bedevi adamı da ne yaptı? Şeytan getirdi buraya. Niçin o yemeğe gelip o da oradan faydalanmak için diyor ki ahatu <gülüyor> biyedhi ne yaptım diyor elinden tuttum. Vālbi nefsbi biyedhi innayedhu fi yedai fi yedaiyya ma yedaihima. Bu çok önemli. Ben diyor Hani o kızın o arabi'nin elinden tuttum. Allah'a yemin olsun ki benim nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ben onların ellerini tuttuğumda yakaladığımda yemekten uzaklaştırdığımda şeytanın eli de neredeydi? Oradaydı. Onlarla birlikteydi. Onu da ne yaptım diyor. Tuttum. Yani tabi bunlar gaybiyat dediğimiz. kayıp gayb olan şeyler. allah Teala bazen bu perdeyi ne yapabiliyor? Kaldırabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bunu gösterdi. Aleyhissalatü vesselam ee, ne yaptı? Onun elini o küçük kızın eliyle birlikte o bedevi arabinin eliyle oradan uzaklaştı. Uzaklaştırdı. ثُمَّ زَكَرَسْمَ ve وَأَكَلَى Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adını zikrediyor ve bu bedeviyet, Allah'ın adını zikrediyor ve bu şekilde yemek yiyorlar. Bu rivayet sahih Müslim'de. Demek ki arkadaşlar hiç, iş görüldüğü gibi böyle kolay bir şey değil, yani küçümsünecek bir şey değil. Bu gibi şeylerin önemi çok büyük aslında hayatımızda. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Önem vermemiz gerekiyor. Yani dol eliyle yemek yiyen bir insan, resmele konusunda gevşek davranan bir insan ve ailesi aile etrafında bu şekilde davranan insan ne yapmalı? Ee, uyarılmalı, öğretilmeli. 5. hadisimiz Ümeyye İbn Maş'i, sahabi radıyallahu anhu قال كان sallallahu aleyhi ve sellem جالسا وَرَجُلُنْ يَأْكُلُوا فَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ تَعَامِهِ اِلَّا Rasulullah <لُقْمَة> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş bir haldeydi. Bir tane de adam yemek yiyordu. Ama bu adam yemeğine besmele ile başlamadı. Çünkü şeytan sürekli yapmaya çalışıyor, unutturmaya çalışıyor arkadaşlar. Besmele yemeye çalıştırıyor. Niye? Çünkü onun da orada neyi var? Payı var, o da yiyecek yani. Diyor ki, Umeyhe radıyallahu anh Lem yebka min ta'ami illa lukma Bu adamın Yemeğinden artık ne kaldı? Bayağı yedi. Tabağında, tabaktaki yemekten sadece bir lokma kalmıştı. Ağzına götüreceği tek bir lokma kaldı. Fe lemme refa'aha ila fihi Kale bismillahi evvelahu ve ahirahu Bu lokmayı Ağzına götürürken Bu kişi Besmele çektiğini unuttu. Besmele çekmedi. Son lokmada dedi ki Bismillah'ı evvelahu ve ahirahu. başında söylemediği için bu besmeleyi unuttuğu için sünnet olan da bu dağıya okumaktır. Yemek esnasında hatırladığınız zaman oldu ki birden açlığınız size besmele çekmeyi unutturdu. Tabi bu de bu iş arkadaşlar küçükken öğrenmek, küçükken eğitilmek çok önemli bu işte. Yani babalar olarak, abiler olarak, amcalar olarak, dayılar olarak sizlere düşen bir görev. Yani bir sofraya oturduğunuz zaman, yani emri bil maruf sadece ile ilgili, oruçla ilgili değil arkadaşlar. Bakın Sofrada bile ne var? Bir nebevi edep, adab, ahlak var. Küçükten öğrettiğiniz zaman, küçük yaşta bunu o çocuğa öğrettiğiniz zaman, o çocuğun bunu unutması mümkün değil. Bu sahabe, Bismillahirrahmanirrahim diyor başında ve sonunda Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla yiyorum. Unuttuğu için bu şekilde ne yapıyor? Unuttuğunu kapatmaya çalışıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu görünce gülüyor. Fedahiken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Tebessüm ediyor ve gülüyor aleyhissalatu vesselam. Sümme kal, diyor ki aleyhissalatu vesselam, Mâ zâleşşeytanu ye'ekulü mâhû fe lemmâ zâke rasmallâhi mâ fî batnîhî. Şeytan, bu adam... Besmelesiz bir şekilde yemeğini yediği müddetçe, yediği sürece onunla birlikte ne yaptı sürekli? O da yedi. Ne zaman ki son lokmaya geldiğinde bu adam besmeleyi çekti, Bismillahi evvelahu ve ahirehu dedi. Şeytan o ana kadar yemiş olduğu bütün yemeği ne yaptı? Kustu diyor aleyhissalatü vesselam. Bu rivayet Ebu Davud ve Nesai rivayet ediyor. Şeyh Albani Rahimullah diyor ki, şahitleriyle birlikte bu rivayet nedir? Sahihtir. Demek ki arkadaşlar, yani şeytan yemek yiyor, şeytan kusuyor, değil mi? Neler var? Ama biz ne yapıyoruz bunu? Müsaade etmiyoruz, görmüyoruz. Altıncı hadis Lubab'taki altıncı hadisimiz. Ayşe radıyallahu anh, "Bilalı, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Ressamız, Rabbimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabi ile birlikte Yemek yerken 6 tane ashabi birlikte yemek yiyor Bu sahabe Bu arabi Bedevi bu çöl adamı Yemeğe geliyor 2 lokmada bütün yemeği ne yapıyor Bitiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki şayet diyor tabii Bütün yemeği bitiriyor bu adam Aleyhisselatü vesselam diyor ki bu adam diyor Şayet besmeleyle yeseydi bu yemeği bu yemek size de ne yapardı? Yeterdi, size de kalırdı. Gerçekten bu böyle bir şey arkadaşlar. Yemeğin bereketi. Tabii bir de yani Besmele'yi söylerken ne söylediğini de iyi bilmen lazım arkadaşlar. Yani Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, istihanesiyle, istihane talep ederek, ianesiyle. Yani allah Teala sana o yardımı etmese, nice insanlar var. Değil mi? Yani yemeğin oraya gelmesini nasıl geldiğini bırakın bir kenara, onu oradan alıp ağza kaldırmak bile Allah'ın neyle oluyor? Yardımıyla oluyor. Yani nice insanlar var. Değil mi? Yani özel aletlerle, cihazlarla, makinelerle onu oradan kaldırıp ağzına ancak 3-5 dakika sonra ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Allah-u Allah sana yardım etmese değil mi? Sen o yemeği ne yapamazsın? Oradan boğazına götüremezsin. Ondan sonra o yemeğin boğazında aşağı inmesi için. Değil mi? Yani. Nice insanlar var. Ufacık bir lokma yerken boğulup Değil mi? Diyor. Evet. 7 hadis Ebi Umame radiyallahu anhu enne sallallahu aleyhi ve sellem kâne iza rafaa ma'idetehu kal elhamdülillahi kesiren tayyiben mübareken fih. Aleyhissalatü vesselamın sofrası kaldırıldığında sofadan kalkarken şu duayı yapardı Aleyhissalatü vesselam. Elhamdülillahi kesiren tayyiben mübareken. Hamd. Allah-u Teala'ya mahsustur. Öyle bir hamd ki bolca yapılan, tertemiz olan, mübarek olan bu hamd. Gayre mekfiyin ve la Öyle ki Allahu Teala hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Yani senin bu hamd etmen de allah Teala'ya şükretmene de ihtiyacı yoktur allah Teala. Ve allah Teala وَلَا مُسْتَقْنَا عَنْهُ رَبَّنَا Kimse ondan müstakni olamaz. Kendini onu, ona muhtaç hissetmemezlik edemez. Hı. İnsanoğlu her şey nedir? Allah Teala'ya muhtaçtır. Bu önüne konulan yemek buraya gelinceye dek onun midesine gidinceye dek, midesinden çıkıncaya dek her şeyle Allah Teala'nın lütfudur. İkramıdır. Yani Allah Teala'nın buyurduğu üzere Vaka Suresi'nde Allah Teala diyor şu e, ekip ektiğiniz tohumlara bir bakın. E antum nahnu onu hasat eden, onu bitiren sizler misiniz, bizler miyiz? Değil mi? Yani şimdi tabii şehirde yaşayan insanlar olarak bunu pek anlayamayabiliriz. Değil mi? Yani çiftçilik nedir? toprağı nasıl ekilir? Ne yapıyor? Ama bir köylüye baktığın zaman değil mi? Köylü her şeyi biliyor. Şu günlerde şu havanın neden bu şekilde çok sıcak olduğunu? Değil mi? Biz her sene havalar birden ısındı diyoruz ama köylü diyor ki mevsimi diyor olacak. Niye? İşte çünkü diyor işte buğday başaklar ne olacak? Kuruyacak. Yani biraz tefekkür sahibi ise direkt anlıyor olay. Olay öyle rastgele gerçekleşen bir olay değil. Değil mi? allah Teala da bize buna işaret ediyor. Şu ektiğiniz ekinlere bir bakın. Onu bitiren misiniz? Yoksa bitiren biz miyiz? Biz miyiz? لَوْنَشَعُ لَجَعَلْنَهُ hutaman. Şayet dileseydik diyor, o sümbülü ne abardık, Çöp haline getirebilirdik. O sümbül, o ayçiçeği, o bitkiler, o tarladan bitmezdi de kupkuru bir şekilde ne olurdu? Size geri dönebilirdi. Bazen böyle saksıya çiçek ekiyorsunuz. Çok güzel kokuyor böyle. Bir bakıyorsunuz ki ertesi gün kurumuş gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Allah-u Teala öyle dilemiş. Yani insanlık aslında Allah-u Teala'ya muhtaç ama bunun farkında değil. <gülüyor> Eğer öyle yapsaydık, o bitkiler kurusaydı, hiçbir semere, hiçbir meyve, hiçbir ürün almasaydınız, şaşkına dönerdiniz. Allah-u böyle diyor. Ondan sonra derdiniz ki, <gülüyor> Şüphesiz ki biz zarara uğradık. Zarardayız, yandayız, ziyandayız dersiniz. Ve dersiniz ki, <gülüyor> Biz mahrum olanlardanız. Yani bunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çok iyi düşünmemiz lazım. İnsanoğlu kendine, bu şekilde güvenmemeli. Kendini bir şey zannetmemeli. Yani bugün maalesef üzerimize yağan, üzerimize gelen bu nimetlere karşılık hamd, şükürün yanında, etmenin yanında nimeti bize asla, asli olarak veren, gönderenin Allah olduğunu dahi unutmuş bir halde yaşıyoruz. Bu hale geldik. Yani sanki alın teri, yani birçok insanın değil mi? Böyle konuştuğunuzu diyorsunuz, Alın terimiz dediğini. Çalıştık, çabaladık, gayret ettik dediğini görüyorsunuz. Aslında o önümüze gelen tamamen allah Teala'nın sizlere bir lütfu. Evet, bu babdaki son hadisimiz. Muaz ibn i Enes radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ekele ta'amen fe kâle elhamdülillahi lezi et'amani hada ta'am ve razaqanihi min gayri hawlin minni vela kuvvah Gufr alo ma min Bu hadis de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir yemeği yer, ondan sonra ardından Alhamdulillah ile minni ve ve şöyle dua ederse bana bu yemeği veren bahşeden Allah Teala'ya hamd olsun. Zira bu yemek şu yediğim şu içtiğim, şu yemek benim gücüm, kuvvetim dahilinde değil, benim çabalamam, gayretim dahilinde sebebiyle değil, onun bahşetmesiyle dir derse, onun diyor geçmiş günahları ne olur, affolunur geçmiş günahları, affolunur. Yani ne yapıyorsun arkadaşlar bu şekilde sen, yani yemek yerken bile tevhidi ikrar etmiş oluyorsun. Çünkü yani bu yemeğin buraya gelmesi, değil mi? benim önüme konulması tamamen allah Teala'nın bir lütfudur diyorsun. Ve bu daha iyi okuyorsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği üzere geçmiş günahların ne oluyor? Mahfret oluyor. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse babun la ya'ibu ta'ame ve istihbabi veyahut da vestihbabu madhihi. Bir kişinin önüne yemek konulduğunda o yemeği ne yapmaması? Küçümsememesi. Hatta onun yapması? Meth etmesi babı. Bu da önemli bir ahlak arkadaşlar. Yani bir yemeği beğeniyorsan yiyeceksin. Beğenmiyorsan ona bir şey söylemeyeceksin. Dil uzatmayacaksın. Yani bu da nasıl bir yemek? Bu da nasıl bir şey? Değil. Genelde bu var maalesef. Bizim gibi yokluk görmemiş. Değil mi? Açlık görmemiş. insanlarda bu var. Önümüzdeki hafta Allah nasip etsin. Buradan devam ederiz. Subhanak Allahumma bihamdik eşhadu an la ilaha illa enta esteğfiruke ve etûb ileyke